Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 58. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu 58. ayet-i kerime, bizim hayatımızın her yönüne ışık tutan bir ayet-i kerimedir. Hem ibadetimize, hem ticaretimize, hem siyasetimize, hem sanatımıza yön veren ayet-i kerimedir. Rabbim diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi size emre diyor diyor. Tavsiye etmiyor, emre diyor. Emaneti değil, emanetleri ehline veriniz. Hangi konu olursa olsun bir ülkenin yönetimi konusunda emaneti ehline verin. Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra emanete en ehil olan Hazreti Ebu Bekir. Seçimli gelmiş ama o seçen adamlar onu tanıyorlar. Ve o işin ehli olduğunu, 23 yıl Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında eğitildiğini görüş ve yapışlarının çok isabetli olduğunu gördüler ve seçtiler. Dişiniz avrıyor, doktorun iyisine gideceksiniz. Sanatsal faaliyetlerinizi o sahanın en iyisine yaptıracaksınız. Evinizi yaptıracaksınız, ucuza diye iş bilmez birine yaptırırsanız, bir ömür boyu evinizde rahat edemezsiniz. Sağlam yapsa bile rahat edemezsiniz. Biz hem sağlamlığına, hem kullanılırlığına, hem de estetiğine dikkat ederiz. Bunu da ehil olmayanlar başaramazlar. Ticaret, siyaset, sanat, günlük hayat. Her konuda işi ehline verin. Hoca bu. Ayeti vaazında anlatıyormuş Kur'an'da her şey Var demiş Aşağıdan cemaatten Bir tanesi demiş ki Hocayı susturmak için Sayın hocam saatim bozuldu Bakar mısın Kur'an'a Ne yapayım demiş O da açmış Kur'an-ı Kerim'i Nisa suresinin 58. Ayet-i kerimesini Okuyorum demiş Saatinle ilgili ayet-i kerimeyi Emaneti ehline verin diyor, sen de saati saat tamircisine kadar bir zahmet ver demiş, doğru söylemiş. Yani hastalandığınızda baytara gitmiyorsunuz, otobüs şoförünü seçimle belirlemiyorsunuz, hastane baştabibini Hastalar veya hastanın başında duranlar arasında oylamayla denirlemiyorsunuz. Ehil olan oraya getiriliyor. Ha, ehil olanlar şöyle bir yere çıkarlarsa onların içinden halkın seçimiyle daha iyisi ortaya koyulabilir. Ve eğer hakem tüm beni nasi entah kumu bile adli insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi Allah size emrediyor. Adaletle hükmetmenin de yolu Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre olursa olur. Yoksa sizin gibi insan Milyarlarca insan var yüzünde, ama hepsi sizin gibi. Biraz okumuştur o kadar. Ama aklı, bedeni sizin gibi zayıflamaya yön tutuyor. Gözleri bir gün geliyor zayıflıyor, kulakları duymaz oluyor, bilirken bilmez hale geliyor. Bu insanın koyduğu kuralın adil olması mümkün değil. Onun için Allah Celle Celaluhu festeqim kema ümirte, emrolunduğun gibi doğru ol, kafana takıldığı gibi doğru ol demiyor. Çünkü her hırsız, her katil, her soyguncu, her terörist kendince haklıdır, kendince haklıdır. Çok güzel mantık da üretmiştir o konuda ama doğru değildir. Doğru için hani bir sandalyenin kaç kilo geldiğini yedi milyar insana sorsanız dakika ve saniye şey gram ile beraber söyleyin deseniz hepsi ayrı şey söyleyebilir ama gelin bunu oyleyelim mı, terazi ile mi tartalım dediğinizde hepsi bir de terazidir. İşte Allah Kitabı. Geçmişte İncili, Tevratı, Zeboru ve diğer sayfeleri terazi olarak indirdiğini Rabbim Ayet kelimesinde ve Enzel name Ahmül <gülüyor> Kitab ve vel mizane liyakum en insanlar adalet üzerinde olsunlar adaleti ayakta tutsunlar diye Allah Celle Celalül kitabı terazi olarak indirdi diyor. İnna Allaha ni'mma bih. Allah bununla size ne güzel nasihat ediyor. İnna Allaha kane semi'an basira. <Sessizlik> Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Ya eyyuhellezina amenu. Şimdi adaletin nasıl olacağını anlatıyor. Ey iman edenler Atiyyu Allah'e, Allah'a itaat edin. Adalet onun emirlerinde ve yasaklarındadır. Daha ve atiyyu Rasule, Peygamber'e itaat edin. Ve ülil emri minkum, sizden olan yani Müslüman olan ırk olarak değil, din olarak sizden olan. Buna sevgili Peygamber'imiz ne demiş? Emiriniz saçları Kuru, siyah üzüm gibi olan zenci de olsa adaletle hükmettiği sürece Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine göre hükmettiği sürece ona itaat ediniz diyor. Ülül Emir sizden yani devlet başkanı sizden olursa ona da itaat ediniz diyor ama bir incelik var ve atiyur atiullah ati atîu kelimesini kullanmış. Ve atiyur peygambere itaat edin demiş. Ve ve atiyur ulil emri dememiş. Ulul emre de demiş. Yani devlet başkanının emir ve yasakları Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün sünnetindense uyum. Ona aykırı değilse uyum. Ama Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine aykırı bir emir veya yasak koyulmuşsa onu efendimiz şöyle demiş: "Lata ta'ati mahlukun inde marsiyetil halik." Halika olan yerde yaratılmışa itaat edilmez diyor. "Fe in fi şey'in ferduhu ila'llahi ve'r-Rasul." Bir konuda tartışmaya girmişseniz, mahkemelik olmuşsanız, anlaşmazlığa düşmüşseniz onu Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine havale ediniz. Oraya bakın. İn kuntum tu'minuna billahi ve yeumil ahiri. Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız davanızı Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre hallediniz. Lalik'e hayrun, bu sizin için daha hayırlı ve ahsenu tevviyla sonuç itibariyle daha güzeldir diyor Allah Celle Celalı. El emtara ile aladdin yazgumun elnem amenu bima binzile ilayk ve bima binzile min qablik yuridun en yetahakmu ile attaoud. Ve kad umiru en yekfuru bih وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ بَلَالَمْ بَعِيدًا görmedim mi diyor. Onlar sana indirilen bu Kur'an'a inandıklarını, senden önceki kitaplara da inandıklarını iddia ediyorlar. Ama mahkemelik olduklarında çağının kanunlarına göre hüküm verilmesini istiyor bu münafıklar. Tağut kelimesini kullanmış. Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen azgınlara tağut denir. Geçmişte Firavun, Nemrut, ondan sonra Ebu Cehil gibi adamlar. Halbuki onları inkar etmeleri emrolunmuştu. Şeytan onları çok derin bir sapıklığın içine düşmelerini ister diyor Allah Celle Celal. Hani ayetin nazil olmasına sebep olarak şöyle bir olay anlatıldı. Bir Yahudi ile bir münafığın kendi aralarında bir mahkemelik durumları var. Yahudi diyormuş ki Muhammed'e gidelim. Madem seni inanıyorsun, münafık inandığını söylüyor ya. Münafık da diyormuş ki yok Yahudilerin en güçlü adamı Kâb bin Eşref'e gidelim. Kâb'a gitmeden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmişler. Peygamber Efendimiz Yahudi'nin haklı olduğunu söylemiş. Bak münafığın münafık olduğunu bilmiyor Peygamber Efendimiz. Haklının yanındadır Peygamber ve Peygamber'in ümmeti. Yahudi haklıdır demiş. Öyleyse Ömer'in yanına gidelim demiş münafık, gidelim demiş Yahudi, yanına varınca Yahudi anlatmış peygamberin yanına gittik böyle böyle yani sizin peygamberinizin yanına gittik, beni haklı buldu olayda demiş. Hazreti Ömer de bekle burada demiş adamın boynunu vermiş. Allah'ın Rasulünün hükmüne razı olmayanın işi sonucu budur deyivermiş. vermiş. Rabbimde alır bir cümledir aslında. Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız, davanızı Allah'ın kitabına, Rasulünün sünnetine göre hallediniz. Ve idâğilâ ilâhum teâle ve ilâ mâ enzelallâhu ve ilâr rasûli ra'eytel münafıkîne yesuddûne anke sussûdûra O münafıklara gelin Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde münafıklar senden uzaklaştığı uzaklaşırlar diyor Sen onların uzaklaştığını gördün diyor yani Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre değil, ona göre biz davranmayız. Çağdaş putlarımızın söylediklerine inanırız. Onun hükmünü kabul ederiz diyor ama iman ettiğini de ayrıca söylüyor. Ayetler bizim mi anlatır, çağımızı mı anlatır? Her çağı anlatıyor. Fe kayfe idare sabatun musibetun bima qaddemet aydihim summe ja'uuke yahlifuna billahi in aradina illa ihsanam wa ta'fifa Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet geldiğinde yemin ederek sana geldiklerinde ve sana gelip de Vallahi de billahi de biz iyilik istiyorduk, başarı istiyorduk ama başımıza bu kötülükler geldi dediklerinde onların hali ne olur diyor peygamber Allah Celle Celaluhu. Ülâikellezîne yâlemullâhumâ fî Allah onların kalplerindekini bilir. Münafık kendini kandırır. Fe'âvrıd <Sessizlik> âmhum. Onlardan yüz çevir ve a'ribhum. Onlardan yüz çevirmek ne güzel açıklıyor ayet. Yüz çevirmek demek ben seninle de konuşmamda, onun yanına varmam varmamda, o yavruyla ben görüşmemde, buluşmamda yüzüne de bakmam anlamında alıyor bazı arkadaşlar. Mesela birçok yerde fe a'ribhum der o kadar. Burada ise ve a'ribhum. Vaz kelimesinden onlara nasihat edin. Yaptıklarını aldırma sen onların. Söylediklerine de aldırma. Sen nasihat'a devam et anlamına. Ve kullehum fi enfusihim kavlen balira. Onların içine işleyecek çok açık, net ifadeler kullanarak tebliğını yap. Konuşma yap diyor Allah Celle Celalühü. Ve ma min rasulin illa liyutaab idzinillah biz gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle ona itaat olunsun diye gönderdik ve evveln hüm idzlamo anfusehüm Ja'ouk fa'staufurullah ve 'staufur alhumu rasulu lewajdullah tabwab alrahima eğer onlar kendilerine bir haksızlık yapsalar, günahlara dalsalar, sonra da sana gelseler, Allah'tan af telebinde bulunsalar ve peygamber de onların affı için Allah'tan af dilese, elbette onlar Allah'ı çok tevbeleri kabul eden ve merhamet eden olarak bulurlar, bulacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Benim işlemediğim günah kalmadı diyen bir insan şunu bilsin ki yarınız senin değil. Dünyada mümin olup da günah işleyen her insanın günahı bir yere toplansa, Allah da onu affetse, Rabbin rahmetinden ne eksilir? İğneyi denize daldırıp çektiğinizde denizden ne eksiliyorsa o kadar eksilir. Yani eksil. Bakın bu ayete de çok dikkat edin ve dinleyin. 65. ayet-i kerime, Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesi. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَلَّيْتَ Hayır, hayır diyor. Rabbine yemin olsun ki, kendi aralarındaki ihtilaflı konularında seni hakem tayin etmedikçe, verdiğin hükme razı olmadıkça, verdiğin hükümden rahatsızlık duymadıkları sürece, onlar, ve senin verdiğin hükme teslim olmadıkları sürece mümin olamazlar. Dikkat edin. Beni çok dikkate sevk eden ayetlerden biri bu. 65. ayeti Nisa suresinin 65. ayeti. Bir arkadaşınızla, babanızla, komşunuzla, diğer arkadaşınızla, ticaret arkadaşınızla, siyaset arkadaşınızla, neyse yani alışverişteki bir ihtilaftan dolayı mahkemelik olacaksınız. Nereye gidelim? Avrupa e, mahkemelerine mi gidelim? Veya Çin'in mahkemelerine mi gidelim? Veya Amerikan mahkemelerine mi gidelim? Rabbim diyor ki, Allah'ın ve Rasulünün hükmüne razı olmadıkça peygamber neyle hükmedecek? Allah'ın kitabına göre hükmedecek. Ona siz razı olmadığınız sürece mümin olamazsınız. Razı olmanın ötesinde içinizde de hafif bir rahatsızlık duymayacaksınız. Ola ki aleyhinize hükmedilmiş. İçinizde rahatsızlık olmayacak. Ve tamamıyla madem ki ayet öyle diyor, hadis öyle diyor, teslim olunacak. Ha, ayet ve hadis insan eliyle uygulanır. İtirazımız siz, hakimin, eski ifadeyle kadının, şimdiki hakimin, hakimin ayeti anlamadığı veya yanlış yorumladığı, sahih hadisi anlamadığı veya yanlış yorumladığı, kasıtlı veya kasıtsız yanlış yaptığına itiraz edebilirsiniz. O ayrı. Ama Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine itiraz yok. Veren enna aleyhim en anfusakum ma illa minhum. Eğer biz onlara kendinizi öldürün hadi bakalım. Veya bu ülkeden çıkın desek onu çok azı yapar, diyor. Mesela kendinizi öldürünüz diye bir enfuse اَنْفُسَكُمْ çeşitli yorumları var ama daha yoruma açık olmayan, doğrudan ifade edilen bir ayet var. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki Peygam Rabbim oğlumu keseceksin. O da lebbeyk yarap diyor, alıyor bıçağı oğluna. Oğlum ben seni gezeceğim. E oğul da öyle. Ya ebetif alma tübmer. Baba, babacığım emrolunanı yerine getir. Se teciduni min minessabirin. Beni sabreden olarak bulacaksın Allah'ın dilemesiyle diyor. Ve Rabbim kestirir mi? Kestirmez. Ve peygamberlerin en büyüğü kendisine uyurmak üzere bize de diyor ki Fettebi'u millete İbrahim. O dört büyük peygamber, ürül azim peygamberlerden İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلْيُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا ve وَاَشَدَّ تَتْبِيْتَ Eğer onlar bu emredileni yerine getirmiş olsalar, Rabbim emretmemiş ama getirselerdi, kendilerine vaaz edilen bu şeyi yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı olur ve imanlarının tespitinin sağlamlığı bakımından da çok kuvvetli olurdu. وَاِذَا لَا اَتَيْنَاهُمْ min لَدُنَّا اَجْرًا اَزِيمًا biz onlara kendi tarafımızdan çok büyük mükafatlar verdik. Ve lehedeynâhum sırâdan müsteqîmâ. Ve onları doğru yola gösterdik. Doğru yolu gösterdik. Ve men yute'illâhe ve rasûle. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse. Yukarıda dedi ya, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin. Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse annebi yine en anallahu aleyhi mahalledine en anallahu aleyhimmin nebi yine ve sıtddibine yine ve şuhede iyi ve Salih ve onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklardır. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz doğru yolda olacağız ama doğru yol denenmiş yol olmalı. Rabbimin belirlediği Önde peygamberlerin, arkasından sıttı yiğitlerin, Ebu Bekir Sıddık gibi sıttıkların, arkasından bu davanın doğruluğunu kanıyla onaylayan şehitlerin ve toplumun bozduğu her şeyi düzelten salih insanların yolundan gidersek onların varacağı yere varır ve onlarla arkadaş oluruz. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ ve وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا Bu Allah'tan bir lütuftur. Her şeyi bilmede Allah yeterlidir diyor. Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'ın bu yolu bize vermesi, Kur'an'ı indirmesi, geçmişte diğer kitapları ve sahifeleri indirmesi Allah'ın bir lütfudur. Peygamberleri göndermesi bir lütfudur. Ve bu yolu bize Gönlümüze sevdirmesi ve gönlümüzü imanla süslemesi de Rabbimizin bize bir lütfudur. Rabbimizin lütfu Her şey verilenler, havamız bir lütuftur. Gözümüz lütuftur. Gözsüzdür. Dünyaya gelenlere dünyanın teknolojisi göz takamıyor. Tıraş olduğum İstanbul'da tıraş olduğum berber bir gün dedi ki Hocam üzgünüm, çocuğum vefat etti. Ben bilmiyordum. Kaç yaşında? Yedi yaşında dedi. Yedi yaşında. Okula gidiyor muydu dedim. Dedi ki hiç doğdu, kolunu kıpırdatmadı. Yemedi. Biz ağzından döktük. Altını temizledi. Acı denen şeyi duyduğunu biz hissetmedik. Belki içinde duyuyor onu bilmiyorum. Gülmedi, ağlamadı. Oğlum ben bu hastalığı hiç duymadım dedim. Ne dedim? Türkiye'nin zenginlerinden birinin adını söyledi. O hastalıktanmış hocam dedi. Oğlum onu da duymadım ben dedim. Dedi ki bu zenginimizin çocuğu varmış. 20 yaşını geçmiş. Bana söylediğinde şimdi daha fazladır yaşıyor. O da aynıymış dedi. Şimdi bakınız. Türkiye'nin en zengin bir insanımızın çocuğunda böyle bir hastalığın olması aynı hastalığa tutulan binlerce değil on binlerce baba ve anneye teselli oluyor. Şöyle tesellisi oluyormuş. Ben orada öğreniyorum. Gelenler gidenler, oğlum maddi durumun yerinde olsa Avrupa'da var ya, hmm, altından kemik takallar buna. Gümüşten kas takallar buna. Ne diyorsun sen oğlum? Teknoloji fırladı Türkiye'ye bakma sen. Bunlar hani kahve feylozofu adamlar. Şimdi en zenginlerimizden olan bu beyefendinin, ve Allah rahmet eylesin vefat etti. Çocuğunun bu hastalığa tutulmuş olması diğer baba ve annelere teselli. Demek ki tedavisi mümkün değilmiş. Bakınız, oğlunuz, kızınız, torununuz, çevrenizde böyle koşuyorsa o bir lütuftur. Gülüyorsa o bir lütuftur. Büyüyorsa o bir lütuftur. Dişi çıkıyorsa bizim insanımız. Her vesileyle çevreye iyilik yapmanın yollarını aramış. Dişi çıktı bulgur kaynatalım demişler. Mahalleyi kadınları toplamışlar. Yasinler okumuşlar. Tebarekeler okumuşlar. Çocuğu mübareklemişler. Ama komşuluk ilişkilerini de o bulgurun etrafında çocuğun dişini vesile ederek. Rabbimin o lütfunu... Bütün insanlığa mutluluğunu yayarak bunu yapmışlar. <Gülüyor>